Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Mine Söğüt. Hoş geldin Mine. Merhaba, hoş bulduk. Mine Söğüt 1968'de İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Kadıköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 1989'da mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans yaptı. 1990 yılında Güneş Gazetesi'nde muhabirliğe başladı. Daha sonra Tempo Dergisi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde çalıştı. 1993 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada haber dalında mansiyon aldı. 1996-2000 yılları arasında Haberci adlı televizyon belgeselinin metin yazarlığını yaptı. 1999-2001 yıllar arasında Öküz Dergisi'nde yazılar yazdı. Deli kadın hikayelerinden yazıp yönettiği Sinekler Sevişirken'i Merve Engin oynadı. Beş Sevim Apartmanı, Alt Başlığı Rüya Tabiri Cimperi Yalanları 2003'te, Kırmızı Zaman 2004'te, Şahbaz'ın Harikulay'da Yılı 1979'da, Madame Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey 2010 yılında yayınlandı ve bunların her biri roman türünde eserler. Son eseri Deli Kadın Hikayeleri 2011 yılında yayınlandı ve bir hikaye kitabı tüm eserleri Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanıyor Mine Söğüt'ün. Ayrıca kendisi haftada iki gün Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. İki kayıt yapacağız. Bu ilk programımız olacak. Şimdi aslında tek tek eserler üzerine de konuşuruz ama benim tabii herhalde senin kitaplarını okuyan ve seninle konuşan herkesin ilk sorduğu şeylerden birisi de bu delilik hikayesidir sanırım. Bu delilik hikayesini yazmak nereden aklına geldi? Ve bu neredeyse ilk kitaptan ben maalesef bir tanesini okuyamadım sadece Madame Arthur Bey'in hayatı. Madame Arthur Bey ve hayatındaki evet, her şey. Onun dışında evet. ama onda da olduğunu tahmin ediyorum benzer bir e, temanın. Bu nereden e, çıktı? Yani hep bu temanın bütün kitaplarda ya da tema değil bazen metafora da dönüşüyor. Bazen bir dilin kendisine dönüşüyor. Bazen bir hayatın kendisine yani her kitapta farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama yani sonuçta bunun etrafında bir dönme durumu... ...bu nereden aklına geldi... ...ya da neden böyle bir şey kurmak... ...ya da neden seni rahat bırakmayan bir şey mi bu... ...sürekli böyle devam ediyor? Ya aslında tabii e, delilik... ...sadece bir başlık... Hı -hı. E, ...evet bir tema gibi görünebilir... ...ama ben delilik üzerine yazmıyorum... Hı -hı. E, ...deliliği bir araç olarak kullanıyorum... ...bazen bir sonuç oluyor... ...bazen bir şeyleri işaret etmek için... Hı -hı. E, ...hem albenisi yüksek... ...hem tarif gücü yüksek... ...bir kavram delilik... E, benim ilgimi de çekiyor. Okuyucunun da ilgisini çekiyor. Bizim hayatta, gündelik hayatımızda da... E, ...aklımızın sınırları, başkalarının akıllarının sınırları... ...ilgimizi çekiyor. E, bu sınırların ötesine geçmek, gerisinde kalmak... E, ...aslında... ...bir şekilde... ...deliliği içselleştirebileceğimiz... E, ...maalesef... ...çok e, bizi sarsan, bizi zorlayan alanların içinden geçerek yaşıyoruz... ...gündelik hayatımızı. E, buna günlük hayatla da sınırlamıyorum... ...işte toplumsal hayat... ...birbiriyle çok bağlı zaten... ...onların birbirini tetiklediği bir delilik hali var... ...o yüzden bir... ...ara motif olarak... ...bağlayıcı motif olarak... ...bir başlık olarak... ...delilik evet hep var ama asıl hep olan şey... ...yani ben öyle tarif ediyorum... ...geri dönüp baktığımda yazdıklarımı... ...bir iktidarla uğraşmak... ...iktidar algısıyla uğraşmak... İşte zulmedenin karşısında zulme uğrayan, bu aradaki köprüde olan bitenler, e, zulmü kabulleniş şeklimiz, e, bütün bunlar bizi zaten ya dellikten geçiriyor ya delliğe götürüyor e, ya dellikle sonlanıyor hayatlar. Hı hı. E, o, o etrafta dönüyor ama asıl sorun aslında hı hı. E, iktidarla didişmek yazdıklarımda. Ee, mesela şey de düşündüm bu delilik halinin e, bütün anlattıklarından paralel olarak bir de bir kendinde olma hali. Hani kendinde olma hali nedir? Ya da insan kendisinde ya da hani sen kendinde misin? Ya da bir şey söylerken gerçeklik bu mu gibi. Biraz mesela ben onu da hissettim eserlerde. Kendinde olma halinin ya da bu kendinde olma ya da oldurma halinin. Tabii bu da iktidardan bağımsız bir şey değil. Önemliymiş gibi geldi bana ve bu açıdan... ...mesela dedilik tek başına nasıl bu kadar doğurgan olabilir... ...ya da anlatılar nasıl bu kadar doğurgan hale gelebilir diye düşündüğümde de... ...mesela karakterlerin kendisinin... ...mesela bu yapıya da sızan bir şey var... ...işte Beştevim Apartmanı'nda biz bir ilk önce karakterlerin zihnine girip... ...onların hikayelerini onlardan dinliyoruz... ...sonra bir de gerçeğini dinliyoruz... ...ve işte hani kendi olmak ne... ...yani onun hayatı ne... Evet. ...ya da onu kuran şey ne... Gibi. Aslında birazcık bu tabii kendi olmak yanlış anlamıyorsam senin de demek istediğim buysa eğer gerçekle kurduğumuz. Evet evet i̇şte hani kendi ilişki olmak. evet. İli e, şey. Ya yani bizim gerçeği aslında gerçek çok tehlikeli bir kavram. Öyle. E, zaten insanlık gerçekle baş edemediği için Tanrı fikrini yaratıp hmm. e, başka bir gerçeklik daha baş edebileceği bir gerçeklik e, oluşturup. ...onun e, etrafına dünyasını kuracak kadar e, kurnaz aslında. Hı hı. Çünkü e, gerçekle baş etmek, gerçeği aramak, gerçekle yüzleşmek kolay bir şey değil. E, sanırım bu kendinde olmak ve kendine hı hı. gerçeklikten dönüp bakmak... E, ...ta dertlendiğim şeylerden birisi. O yüzden mesela şey gibi düşünmüştüm ben, Beştevim sevim ki daha sonra Deli Kadın hikayeleriyle de çok akraba bir metin gibi geldi bana. Hani sevim Apartmanı'nda anlatıyı kurarken hem onların zihninin içine girmek ama sonra bir onların zihninden çıkıp... ...bir de onlara dışarıdan bakan başka bir zihinle onları e, görmenin de bu gerçeklik ilişkisinin çarpıklığına yönlük, dön yönelik bir şey... ...mi olarak onu o şekilde kurguladın... ...diye düşündüm Kesin. ve sonuçta da bir yangın... ...yani her şey yok oluyor. Evet, yani. bir hiçe varan evet. bir gerçeklik... Hı -hı. E, ...sonucu. E, evet öyle, mesela aynısı... E, ...okuduysan eğer Şahbazın Harkura'da... Evet, ...yılında da, var. da vardır. <gülüyor> e, gerçekle uğraşmak. Hmm. İşte birkaç temel cümle var. Aslında hep bir... E, ...tanrı nedir... ...sorusu da var yazdıklarında. Hmm. Çünkü insanın e, bu gerçeği ararken... Ee, bir alternatif olarak yarattığı Tanrısal daha e, Revi dünya e, Aslında hem gerçeği işaret ediyor Hem de insanın korkularını Baş edemediği şeyleri işaret ediyor O yüzden e, Gerçek nedir Zaman nedir Hı -hı. ve ben Aslında ne yaşıyorum Hı -hı. E, Ve yaşadığımız şeylere nasıl katlanıyoruz Hı -hı. Bu kadar e, Zorlandığımız evet. bir hayat yaşıyoruz Ve bu zorlanmaya karşın Aynı derecede de bir katlanma gücümüz var ki hı hı. E, pek bir şeyi değiştirmeden nesillerden nesilere, nesillere e, kadim bir gerginliği hı hı. E, neredeyse olduğu gibi aktararak evet. miras aldığımız şeyi gene miras gibi bizden sonraki nesillere bırakıyoruz. Hı hı. E, bu değişmeyen döngünün ama hep şikayet ettiğimiz döngünün bir anahtarı olmalı. Biraz hı hı. bu anahtarın e, arayışı var hep. İşte Hı -hı. o gerçeğe, Hı -hı. zamana, Tanrı'ya Hı -hı. E, ve insanın yüzleşme ya da yüzleşmeme telaşına Hı -hı. bakışta. Zaten bu hani söylediğin kadim gerginlik bunu miras almamız. Bu şeyde de kırmızı zamanda da bu cellat olma hikayesi. Evet özellikle kırmızı zaman evet. bunu daha e, kişisel e, arayışlar açısından Hı -hı. daha bireysel... Dünyalardan bakıp gene onun peşine düşen bir kitap Bir de orada mezarlık yani hı hı. bir cellat mezarlığı Farklı zamanlarda herkes kendisini o mezarlıkta buluyor Ve o mezarlıkla kurdukları ilişki çok farklı, farklı hepsinin Evet bambaşka ve, kişilikler e. ve hikayeler Ve orada şey var onları birleştiren şey bir mezarlık yani şey değil tamam ölü bir şey onları birleştiriyor. Tamamen ölü ve ölü şeylerin onlara atfettiği. Hani bilmiyorum oradaki hikayede yine seninle anlattığından yola çıkıp... ...hani bir mirası devralıp almama hikayesinin... ...belirli anlamlarda metaforlaştırılması mı? işte kendi kendisine şarkı söyleyen biri var. Ondan sonra kambur var. Hı hı. Kambur istemediği sürece kimse onunla konuşmuyor. İşte bir de o kitabın yazıldığı dönemde işte bir... Karakter daha var sonradan oraya gelmiş işte babasının katili kadının bir türlü öğrenemeyi. Ben mesela şeye çok şaşırdım açıkçası. Neden o kadın hakkında hiçbir şey öğrenemedi? <gülüyor> <gülüyor> ah, biraz öğrenseydi olan Ya aslında öyle küçük, ya önemli olan cevaplar değil. Ee, Hı -hı. Yazarken ben cevapların peşine düşmüyorum. Sorular Hı -hı. E, beni heyecanlandırıyor ve sorulara bulunan e, bir cevap da aslında o heyecanı bitireceğini Hı -hı. düşünüyorum. O yüzden bir sürü cevap. Farklı Hı -hı. cevaplara giden yollar ve cevabı bulamamak ama aramak, sormak Hı -hı. ve o e, soruyla cevap arasında sonu olmayan hani çıkışı Hı -hı. olan ama bir yere varmayan e, yollarda çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Hı -hı. E, eğer cevabı bulursanız birçok soruda yanlış cevabı bulmuş olma olasılığınız Hı -hı. yüksek olduğu için Hı -hı. yolunuz yarım kalır. Hı hı. Ama hiç cevap bulmaz yeni sorularla ya da işte çatallarda bir ona bir ona giderek yolu uzatırsanız hı hı. çok şey öğrenirsiniz. Ee, zihniniz açılır ve e, dogmatik bir e, finale bir an önce e, varma telaşında değilseniz çok zengin ve sonsuz bir hı hı. dünyanız olur. O yüzden yazarken de ben bir sürü şeyin cevabı yok. O açıklıkları istiyorum ki... Hı hı. Ee, okurun dünyasında bir yere gitsin hı hı hı. Yani O sorunun da bir anlamı var O evet. neden sorusu çoğalsın başkalarında Doğru güzel ee, Şimdi ikinci bölüme geçmeden önce bir ara vereceğiz ee, Ne çalalım bugün ara vermeden önce Deli kadın hikayelerinden çalacağız galiba Evet e, oradaki öykülerden birinin e, içindeki bir şarkıyı seçmiştik hı hı. E, Je ne veux pas travailler Ma chambre a la forme d'une cage le soleil passe son bras par la fenêtre les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre je ne veux pas travailler je ne veux pas des Je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embrasserait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes anneaux. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edibiyatında Mine konuşmaya devam ediyoruz. En son şeyden bahsetmiştik boşluklar bırakmayı sevmenden, nedenler yani sorular sormaktan ve nedenlerin kendisinin önemli olmasından. Ve yine kırmızı zamandan devam edersek orada da tam da bu söylediğin gibi yani bir taşı itiyorsun ve kendini bir dehlizde buluyorsun ve o dehliz seni yani birçok kahraman orada dört kahraman sanırım dört kahraman da kendisini bir mezarlıkta buluyor farklı zaman dilimleri içerisinde işte bir tanesi bir kız çocuğu zaten eve kapatılmış ötekisi sonradan cellat olacak diğeri işte babasının şeyini arıyor öteki de annesini arıyor, e, annesini arıyor. pardon bir dizi e, zamandayı. dayı zaman evet, zamandayı. Şimdi bu parçalı bir şekilde kurmak, yani bunların e, anlatının hepsini farklı farklı anlatılarla... ...ama aynı şeyi işaret eder şekilde anlatmak. Özellikle Kırmızı Zaman'da çok belirgin, sonra bu Şahbaz'a yani işte en harika yanına da geçiyor. Bunu niye böyle düşündün? Yani kurguyu farklı farklı anlatılarla oluşturmak. Bilmiyorum, ben e, labirentlerde dolaşmayı seviyorum. Hı -hı. Aslında çok... Böyle yazayım diye önceden planladığım Hı -hı. bir tarz değil bu. Yazmaya başladığım zaman işte bazen sarmallara dönüşüyor Hı -hı. yazdıklarım. Evet. Ben öyle görüyorum. Evet. Hani hem dönüyor hareket ediyor Hı -hı. ama hiçbir yere gitmiyor ama devamlı dönüyor. Yuvarlak bir Hı -hı. eksende birbirine varmayan işte uçları birbirine değmeyen yuvarlaklar üst üste. Ya da bir labirente dönüşüyor. Çıkışsız gibi görülen ama hep her köşeyi döndüğünüzde sürprizli yerlere giden, bazen duvarlara çarpan ama içinden hiç çıkamadığınız, birbirine tekrar tekrar bağlanan bir döngü. Biraz hayatı böyle algılıyorum herhalde diye düşünüyorum geri dönüp baktığımda. Çok parçalı, birbiriyle ilgisiz gibi görülen ama olmadık yerlerden birbirleriyle bağlantılı olan bir hayat benim algım. Ve algıladığım gibi yazdığımı düşünüyorum. Yani bu benim Hı -hı. E, okuma biçimim. Hı -hı. Olayları e, izleme biçimim. E, Hı -hı. Biraz çok yönlü bakmak. Biraz ters tarafından da bakmak. Doğrunun doğru olmaması. Hı -hı. Bunlar bu labirent ve sarmal kurgulara çok e, arkadaşlık eden e, Hı -hı. haller. E, yani dediğim gibi özellikle yaptığım bir şey değil ama kendiliğinden yazmaya başladığım Hı -hı. zaman elim, aklım... Buna, değilim, gidiyor. buna gidiyor. Ne güzel. Bu tam da söylediğin şey. Şahbaz'ın Harkulayde yılında yani burada o hücrede herkesin unuttuğu bir kadın ve başında işte Şahbaz 12 ay boyunca ona farklı farklı meyveler yedirip onu hayatta tutmaya çalışıyor. Tam da dediğin gibi o sarmalın Dönüp dolaşıp, dönüp dolaşıp bir şeyler anlatıp ama hep aynı döngüyü e, hı hı. devam ettirmesi... ...tam da aslında bu senin kendinin yapıyla kurduğu ilişkinin simgesi haline dönüşmüş o zaman... ...diye düşünebilir miyiz Şahbaz için? Evet, düşünebiliriz. E, mekanlarla e, bazı hikayelerim kapalı mekanlarda geçiyor, bazıları e, yollarda geçiyor... ...Romanların Hı -hı. hikayeleri... ...ve orada mekanların e, kapalılığı... ...ya da yolların o mekanları... ...birbirlerine Hı -hı. bağlayışlarında... ...aslında mekanlara verilmiş... E, ...ve o mekanların yarattığı atmosferlere... ...verilmiş e, bir önemin de... ...altını çiziyor. Evet zaten mesela... şey çok hoş... Ee, ...Şahbaz'ın e, Harikulade Yılında... ...işkence yapılan bir yer... ...herkesin bildiği bir yer... ...hatta bir anne... ...yani o ölmekte olan kızı dışarıda bekliyor... ...çok uzun bir süre... ...ve unutuyorlar... Yani o kadını unutuluyor. Herkesin öldüğünü zannettiği evet. bir kadın. Ve e, o herkesin sesini duyuyor. Yani insanlara zaten bizim karakterlerimizin e, bir kısmı orada işkenceye uğramak için zaten başkaları tarafından alınıyorlar. Fakat şey çok e, şey geldi bana. Mesela bu işkence sahneleri falan anlatıldı. Daha önce Türkçe edebiyatta ama bunun bu kadar... Hani görünmez bir şekilde bir kadının zihninin içine girip ve bu kadın şey yani ölmek üzere olan bir kadın. Ve hani senin de dediğin gibi gerçeklikle şeyini çoktan yitirmiş bir kadın. Ve onun tam da oradan hani küçücük bir aralıktan onu anlatıyor olması beni çok etkiledi açıkçası kitabı ya, okurken. Çünkü sanırım bu etkilenmenin ve beni de böyle bir şeyin dertlendirmesinin sebebi... Ee, biz de dışarıda içeride değiliz başımıza e, diyelim ki bunlar gelmiyor ama olduğunu biliyoruz kapalı bir yerde ve çok yakınımızda yanından ya. her gün geçtiğimiz bir yerlerde çok kötü e, duyduğumuz zaman tüylerimizi ürpertecek şeyler oluyor ve biz o küçücük aralıklardan onları seziyoruz duyuyoruz görüyoruz yine de kanıksıyoruz ve bu durumla birlikte yaşayabiliyoruz. Sanırım işin etkileyiciliği biraz hem kadının hikayesini dinlememiz hem de kendimizi o hikayede hemen duvarın dışında hala hissetmemiz. Bir 80 hikayesi ha. bu, 79 yılına ait bir hikayi. E, 2013 yılındayız. Aynı şey. Aynı duyguyla e, aynı. baş etmek zorundayız. Evet, hiçbir şey değişmiyor çünkü bize öyle bir şey var. <gülüyor> e çünkü aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Nasıl değişsin? Evet mesela şey de var hani anlamda anlamda e, Şahbaz'da e, mekanın dışında bence şey de diye düşünmüştüm Yani Şahbaz'ın kendi varlığının ortaya çıkarılmasının e, Mesela şey gibi düşündüm hani hani Haneken'in filmlerinde şeydir ya Böyle kafanıza bir balta yemiş gibi hissedersiniz hı hı. film bittikten sonra Hani Şahbaz böyle bize e, hani biraz önce senin söylediğin biz onları biliyoruz duyuyoruz ya da ama nerede olduğunu göremiyoruz. Ama bunlar var. Hani hı hı. bilerek bunu yaşamak, bunu kanıksamak. Ama Şahbaz bir taraftan da bizim kafamızdaki hayır böyle değil. Yani biz bunu biliyoruz ve böyle yaşanmayacağını da biliyoruz. Böyle olmaması gerektiğini de biliyoruz. Ee, anlatan birisi olarak da ortaya çıkmış gibi... ...düşündüm ben okurken... ...çünkü zaten çok gönlü bir Metin... Hani Metin ...Zaten Şahpaz şey. çok dönüşüyor... Evet. ...her şey olabiliyor... ...yani şapaz bir yandan kötülüğün simgesi... ...bir yandan bizim içimizdeki... ...bir yandan da bizim dışımızdaki... E, ...faşizmin... ...vahşetin simgesi... ...o yüzden onu hem düşman olarak görüyoruz... ...hem kendimize yakın görüyoruz... ...ve... E, ...tuhaf bir günahımız gibi... ...aslında... ...hem korkumuz gibi hem günahımız gibi... Ee, o yüzden de o Şahbaz karakterine kızarken kendimiz nelere kızacağımızı da bulabiliyoruz. Yani böyle bir karakter yaratmaya çalıştım. Bendeki karşılığı buydu onun. Kitapta da var mıydı? Tam hatırlamıyorum ama şimdi senin söylediklerini de e, o bana çağrıştı. Vicdan yani Şahbaz bir taraftan bizim vicdanımız. Bir taraftan da vicdansızlığımız. Ya maalesef hem vicdanımız hem vicdansızlığımız. Ee, yine bu birlikteliği kurarken mesela Şahbaz'ın kadını... Her ay farklı farklı meyvelerle ve meyve kokularıyla e, besleme çalışması. Mesela onu da ben çok şey buldum. Hem şiirsel buldum hı hı. açıkçası. Sadece hani... E, metnin kendisi içinde bir unsur değil hatta bilerek olmasın orada ayrıksı dursun hı hı. hani bu orada gitsin o güzel meyvelerin kokularıyla sanki özellikle öyle yapılmış ve gibi düşündüm et çünkü şimdi Şahbaz e, kadına inandığı her şeyin aslında yanlış olduğunu anlatıyor istediği her şeyin yanlış olduğunu anlatıyor bu bir e, çok kabaca bir e, sağ sol ideolojilerin karşılaştırılması hı hı. ve biz 80'de ee, yaşanan o kırılmada bir sürü sol ideolojinin e, ciddi önemli savunucusunun kendi ideolojilerini nasıl karalayıp nasıl vazgeçtiklerini bir film izler gibi bugüne kadar izledik. Biraz bunun sorgulaması. Ee, o yüzden Şahbaz kadına iyilik yapar gibi kötülük mü yapıyor? Kötülük yapar gibi iyilik mi yapıyor? Bunun üzerine düşünmemiz gerektiğini ve bu ee, i̇deolojik yadsımanın e, dili tamamen değiştirmenin değerlerden vazgeçmenin ve onun yerine bize modern çağın e, yeni ve aslında insan için asla hazırlanmamış e, başka şeylere hizmet eden yeni ideolojilerini kabul ederken nelere kandığımızı e, sorgulamanın bir yolu bu şahbaz ve kadın ilişkisine bakarken izlediğim. Doğru. Güzel şimdi bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz ancak e, bugünkü programımızın sonuna gelmiş durumdayız ve biz e, programımızı bitirirken yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz. E, sen neyle veda etmek istersin bugün neyle veda edelim? Deli kadın hikayelerinden kısa bir hikayeyle. Naz neden derine gömmemiş kediyi? ''Neden, neden öldürdü bebekleri? Neden hepsini yandaki arsaya gömdü? Neden kimse fark etmedi o eve bebeklerin geldiğini, o evde bebeklerin öldüğünü, bebeklerin yandaki arsaya teker teker gömüldüğünü? Naz, ne yapıyorsun öyle elinde kazma kürek? Kedi mi gene? Kedi Fatık abla, kocaman tekir bir kedi. Dün gece yine sarhoşun biri, ayı gibi geçmiş sokaktan, koca hayvanı pestile çevirmiş. Biliyorsun, sabah pencereyi açınca, tam evin önünde... Ölü tekir kediyle göz göze, tamam tamam kes anlatma, içim kaldırmıyor senin ölü kedilerini. Annesinin kocaman parlak gözleri vardı. Saçları oksijenle açılmış, kalın kızıl sarı halatlar gibi omuzlarından beline akardı. Kocaman kalçaları, kocaman elleri ve kocaman ayaklarıyla etrafında her daim asabiyet saçardı. Henüz annesinin onu dolunaylı bir gecede kasabanın garındaki hurda vagonlardan birinde, bir başına çığlıklarını demir gürültüsüne kata kata doğurduğunu bilmiyordu. Dünyayı pis bir döşek, bitmesin diye az, çok az yakılan ve üstünde yoksul çorbalar kaynayan küçük mavi bir tüp, bir de içi paçavra dolu tahta bir valizden ibaret sanıyordu. Annesi onu gün boyu uyumaya zorluyordu. Yaşama ancak geceleri izin vardı. Gündüzleri demir yolunda deli bir anne, kızıyla saklambaçı oynuyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Önüm arkam sağım solum sobe Saklanmayan ebe Garbekçisi canı çektikçe becerdiği halat saçlı kadınla Kendisinden olma ihtimalini ancak çok çok çok ama çok içtiği Ve her şeyin mesela ray kenarlarındaki yaban otlarının Arada karısının gelip şu tepeden topladığı ebe gümecilerinin Soldan ikinci makasının ortasında kendiliğinden biten cılız söğüt ağacının Kulübenin önündeki asma çardağın ve hatta sobanın üzerinde kaynayan acı çayın bile anason koktuğunu fark edip irkildiğinde sarhoşluğu, evet ancak sarhoşluğu cümle alemi onun kısık kirpiksiz bencil ve korkak gözlerinde buram buram anason ettiğinde aklına getirirdi. Getirirdi ve hemen akabinde de aklından çıkarırdı.